Radyo Tiyatrosu Kış Gelmeden Kazan Firuzan, Uygulayan Ümran Düşünsel, Yöneten Haluk Kurdoğlu, Efektör Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar, Mehlika Celile Toyon Uysal, Namık Zihni Göktay, Alişan Özel Aydın, Antrenör Demiray Erül, Ayten Gülşen Tuncer, Küçük Alişan Oya Yüce, Öğretmen Uğurtan Atakan. Alacak mısın Namık Hayır Bugün izin için müdüre çıkabildin mi Geçen yılki gibi gene sonbahara kalmasa sıram bari Eee sonra Ben de diyorum ki de kişileri bir ara bırakayım Tatile çıkalım Yıllardır bunu düşünüyorum Namık bilsen Demek o yıllardır kadar... tatile çıkmayı düşünüyorsun Sen geçen yıl hiç olmazsa ada pazarına gittin 15 gün annenlerde kaldın Bu yıl şimdiden sıraya gir Birlikte şöyle İstanbul'un yakınlarında 10-15 gün tatil yapalım Mutfaklı pansiyonlar varmış ben yemek de yaparım çok ucuza gelir Adapazarı'ndan için gittiğimi biliyorsun 15 günde kalmam gerekiyordu e, Annem en büyük oğlunun Hiç değilse yıllar sonra yanında olmasını istemişse Tatil mi yaptık diyelim Çark suyuna gezinizi anlatmıştın da İlkbahar gibi her yer yeşermişti Demiştin bilmem Çok hoşlanmıştım anlattıklarından Hem yemek falan da götürmüşsünüz annenlerle Ne bileyim Annem ağlamaktan böyle... helak olmuştu O yemek yemediydi. Onun için erkenden döndü biz erkek erkeğe kaldık Süleyman enişte, Hilmi dayı, doktor Ferit bey falan Sen de bunlara tatil diyorsun <gülüyor> Kadın aklı benim, Tatil falan yapamayız biz Mehlika Hep maaşım yükselirse tatil yapabiliriz derdin Evet bey. son kanunla maaşım arttı ama buna rağmen tatil yapamayız Benim dikişten aldığım paraları da buna ekleyince belki yapabiliriz Senin dikişten aldığın paraları benim gördüğüm yok biliyorsun Bu yıl kömür paralarını ben yatırmadım mı? Kış sert geçti İki kez de karaborsacıdan kömür aldık. Yılda bir kez kömür almakla... ...tüm bir yıl ev geçindirmenin... ...aynı şey olduğunu mu sanıyorsun? Sonra, sonra Ramazan bayramında kız kardeşin geldi... ...ada pazarından. Ona bir yünlü alıp dikmedin mi? Bunlar hangi parayla? Oh, saati dokuzlamışız. Biri mi gelecekti söylemeyi unuttum. Belki de yanlış çalmışlardır. Olabilir sık sık oluyor. Üç numara yerine yanlışlıkla çalıyorlar. Nedense kapıcı katı sanıyorlar. Alt katta oturunca. Belki şadımanlar aklettiyse... Neyse. Belki de tatil yapabiliriz. Hep böyle karamsar olma ne olur Namık. Neden sesi şey yahu. Durup durup çalıyor. Ben bakarım sen masayı toparla. Peki. Kimi istediniz? Birini mi aradınız? Ben. Alişan. Enişte beni tanımadınız mı? Ha ya. Ee, Alişan. Ee, Melika bak kim gelmiş. Alişan ah, sen burada mıydın? Bak kim gelmiş, Alişan. Kardeşim, Alişancığım, sekiz yıl sonra nereden çıktın? Bugün hep gözüm seyriyordu, biri gelecek meyrek adıyordum. Hem de uzaktan, sen, sen. İçeri sen, al kardeşi de, ne bu kapı sen, önlerinde? Sen. E, ağlamalarını herkes <gülüyor> duyacak. Hadi gelin, gelin bakalım. Büyümüşsün ya, koca delikanlı olmuşsun Alişan. Alişancığım açsındır. Kim bilir ne kadar uzaktan geliyorsun Elbette açtır İki yumurta kırıver çocuğa biraz da salata koy Kusura bakma Alişan Aç değilim enişte Yo, Açsındır yoldan geliyorsun açsındır. Otobüs İzmit'te durduğunda çayla simit filan yedim Size de pişmaniye getirdim Sevdiğinizi bilirim de Sağ ol Hatırlıyor musun enişte Ablamla ilk nişanlılık döneminde ada pazarından bize pembeli sarılı pişmaniye getirirdin Biz de Ayten ablamla yanaklarımıza yapışa yapışa yerdik Adam tazedir dedi Aa durup durup ne ağlıyorsun? Odaya gelsene. Çocuğa ilgi göstereceğini. Alişan, yüklerini de ver bana. Kalsın abla, sonra Alo, götürürsün. Yok, götürürüm. Ee, anlat bakalım Alişan. Ne anlatayım ben işte? Bunca yıl sonra anlatacak bir şeyin yok ha. 15 yaşından bu yana. Hı. Nerelerdeydin Alişan? Yo sonunda futbolcu olduğundan haberimiz var. Ne de olsa okumuş yazmış kişiyiz. Tabii değil? enişte işte. Üçüncü kümeden ikinciye geçtiğini de biliyoruz. Gerçi taşla takımlarıydı onlar ama senin için çıkan küçük notları da okudum gazetelerden. İyi atak bir oyununu seyrettik falan diyorlardı. Futbolculuğa hevesleneni hiçbir zaman beğenmedim bilirsin. İyi oyuncu olunca başka ucunda para gürür görül değil mi Mehlika? E, herhalde öyledir. İskemleyi çekiver de otur. E, Sahiden tokum işte. hiçbir şey yiyesim yok. Bırak şimdi sofrayı toplamayı alışan yabancı mı? <gülüyor> Niye ağlıyorsun oh, oh. Mehlika abla Ne var niçin Ablacığım Ablacığım iyiyim ben Sizi de iyi gördüm Baksanıza eniştem kilo bile almış Üstelik bunca yıldır sizi arayıp sormadım Ayıbım zaten çok Ne olur ne olur ağlama Beni yaptıklarımı Unuttunuz sanmıştım Oysa dönüşüm yeniden üzde seni Hayır. Unuttunuz sandımdı Öyleyse daha kolay olacaktı Demek unutmadınız Öyle, değil, Malişen, öyle deme biz de az kusur etmedik sana. Şunca az çocuktun değil, değil. Öyle şaşaladım ki. Ne iyi yaptın gelmekle. Üzüntü değil, ne bileyim. Yeter Mihrika. <gülüyor> Yeter be canım. Oturup şuradan buradan söz etmek varken... ...belki Alişan İstanbul'a iyi bir takıma transfer olmak için geldi. Sorgu sual yok mu? Ya, ya, ya öyle... Bir şeyler buluvereyim mutfaktan Hem Alişancım fasulye plakisini sever Fasulye plakisi kaldı mı? Yarın öğle yemeği için ayırmıştım Sekiz yıl geçti Eniştene anlatsana hepsini O da seni sever Sever Alişan Sever Sever. Ne yapıyorsun? Ee, şey Terledim de mendille yüzümü sileceğim ben evi değiştirmişsinizdir diye düşünmüştüm. Sonra şansımı denemiş olayım deyip geldim. Gördüğün gibi hala buradayız. Zaten taşınmış olsaydınız sizi bulamazdım. Kapı çalarken bile bulacağımı hiç inanmıyordum. Öyle şaştım ki Bir de eski arkadaşlarımın bağıra çağıra aşağı ineceklerini sandım. Oysa sokak değişmiş. Sokağın değiştiği gece bile belli oluyor. Top oynadığımız büyük yangın yeri yok. Oraya da apartmanlar yapılmış. Durmadan akan çeşmeyi de kapatmışlar. Kedili Hasene teyzenin evine de... ...ne olduğunu pek çıkartamadım. Oraya 4-5 yıl önce ota tamirhanesi yaptılar. Onun için anlayamamışsındır ne olduğunu. Ee, anlat bakalım Alişan. İstanbul'a neden döndün? Elbet burada daha iyi imkanlar var. Ee, hadi, hadi anlat. <gülüyor> ee, şimdi avuçlarını silmenin sırası mı? <gülüyor> Bak mendilin de kirlenmiş... Biraz rahat olsana canım İşte yemeğin hazır Hı, Pişirirken yumurtaların yarısını dağıtmışsın ha, e, Alişancığım e, tutacağı ne yüzüne sürüp duruyorsun Şey farkında değilim Hadi soğutmadan ye yemeğini Evde de bir şey kalmamış Yarın sal pazarı var Seninle birlikte alışverişe çıkarız. Sevdiğin şeyleri... Çocuk buraya bilir. neden gelmiş Mehlika? Bilmeden etmeden pazar pazar gezdirmeyi düşünüyorsun. Ee, ekmek de bayat. Önemi yok abla. Kapıcıyı yollamayı düşündüm ya. Çok geç olunca huysuzlanıyor. Ekmeğe onun için bakmadım abla. Neden baktın? Hemen hemen her yerin ekmeği başka oluyor. Mersin'deyken... Mersin'den mi geliyorsun Alişan? Hah, ne kadar uzak. Ta dünyanın öbür ucu. Ee, yok ablacığım... Mersin'den gelmiyorum Futbola ilk defa profesyonel olarak Mersin'de başladım yeah. Hani evden ayrılmıştım ya Önceleri hep süründük Birilerinin gözüne çarpınca da Mersin yolu gözüktü bize O yaşlarda seni almazlardı Evden kaçtığımda daha çocuktun Elbette sürünecektin ya 15'inde kim profesyonel olmuş Namık Namık, namık. Hmm. Demek Mersin'deydin ha Yıllar geçti Bizi bıraktığında boyun kısaydı Kısa pantolon giyiyordun sanırım Evet kısa pantolon giyiyordun İyi ki geldin Alişancım. Ben gene terziliğe başladım Ev sahibiyle de mahkemeliyiz Durmadan kirayı arttırın diyor Biz çıksak burayı kim tutar sanki Teyze Büyümüş değil mi Namık hı hı, Evet büyümüş Kardeşim yakışıklı kocaman bir adam olmuş Annemle babam göreydiler Hele babam Oğlum olsun da dermiş En küçüğümüz Alişancım benim büyüdün yetiştin. Kardeşim erkek olmuş besbelli. Acaba nerelere vardı bu erkek serüveni? Bilmiyorum. Bilmekte istemiyorum. Kadın olmanın ayrıcı özelliği ilkten ne kadar coşturucuydu. Şimdi ise her şey gibi yıpranmış ve çaresiz. Mersin'de sürekli kalmadım abla. Çok yer gezdim. Bu arada büyüdüm de, duruldum da. Bir futbolcunun durulacağı kadar. Anadolu'da otobüslerle dolandım durdum Güzel En çok nerelerde bulundun En çok Orta Anadolu'daydım Konya'da eski evlerin kapılarına çakılan çivileri bir görseydiniz Kocaman kahverengi <gülüyor> Ayten ablamın gözlerini hatırlamıştım bir geçişimizde İnsanları baştan herkesi yadırgıyor Hadi anlat Alişan Başka nereleri gezdin Daha epey yer gezdik Ekmek parası peşinde Önceleri gayemiz ekmek parası değildi Evden kaçtığımda on beşindeydim Eniştem doğru söylüyor Yol çeşmelerinin önünde Atların, öküzlerin, mandaların sulandığı yalaklara girdik Arkadaşlarla birbirimizi ıslattık Kahvelerin üzerinde tünemiş otel yazılı yerlerde kaldık Sürünmeden para kazanılmazdı Üstelik bilirsin abla Okumuş yazmış kişiler futbolcuları pek önemsemezler Sanki bize çok iyi işler verdiler de biz teptik Alişancım, şey Ne abla? Ben Yumurtam bitti Plaki getireyim diyorum Zeytinyağlılar çabuk bozuluyor Burada da korumak öyle zor ki Havalandırmak mesele Hem biliyor musun Biz daha buzdolabı bile alamadık Öyle atla deve değil ama Ne bileyim işte Mehrika çocuğu ben... rahat bırak Peki. Ee, Anlat bakalım Ayşan İstanbul'a neden geldiğini Bunca yıldır neler yaptığını rahatça anlattın Öyle sevindim ki Namık Sanki ne bileyim Ölülerimiz canlandı. Sanıyorum ki anneciğim, babam hepimiz bir araya gelivereceğiz. İnsan sevinince yanılıyor. Alişan'ın böyle birdenbire dönüvereceğini... ...benim de elimin ayağımın böyle boşanıvereceğini... ...hiç düşünmemiştim. Unutmuşum sanıyordum. Ayıp, ayıp. Ha, anlat ya Alişan, anlat. Hep şaşkınımdır ben, ne bileyim ben. Hep gereksiz yerlerde çıkış yaparım. Sen de bu huyumu öğrenemeden... bu. Evin en küçüğüydün çünkü Ayten ablam nerede? Ayten ablam mı? Evet Ayten ablamı sormuştum Yoksa bir şey mi oldu? Yok e, yok canım bir şey olmadı Aldığımız haberlere göre sağlığı da oldukça iyiymiş Ayten ablamı hiç görmüyor musunuz? Size hiç uğramıyor mu? E, e, hayır e, uğramıyor Nerede peki? <gülüyor> Ayten ablan dört yıl önce bir deniz gediklisiyle kaçtı. Biz uygun görmemiştik. Daha doğrusu ben uygun görmemiştim. Öyle deme Namık. İşe baştan öyle girişmeseydik pekala olurdu. Sen üç yıl nişanlı kalsınlar diye tutturdun. Daha iyisi de çıkar beklesin dedin. Ayten yetişmiş gösterişli bir kızdı. E, ne bileyim işte kaçtı. Peki ne oldu abla? Adam hayırsız mı çıktı? E... Ben söyleyeyim. Evet... Deniz gediklisi sarhoş çıktı Namık. Denizcinin içmeyeni olmaz Namık. Ama ikisine de dinletemedik Bu da ablan da vermiş eline bohçasını İki atlı arabayı da dayamışlar kapıya Ben geldim ki kız gitmiş evden <gülüyor> Ayten de çok gezdi senin gibi Gittiğinden beri Son olarak İzmir'de olduğunu duyduk Böyle konuşma Namık Alişan daha genç Ayten ablan iyi kızdır Alişan Eğlenceyi gezmeyi biraz fazla severdi eh. Bu olayda Tanrı Vergisi beğenmiyordu buraları. Tanrı onu sıcakkanlı yarattıysa suç onun mu? İzmir'deymiş diyenler de nereden biliyorlarmış? Bu zaten herkesin Gece ne kadar güzel, değil mi hoca? İzmir geceleri hep güzeldir. Maça daha 5 gün var. İyi ki erken gelmişiz. Sana bir şey söylemek istiyorum değerli şan. Söyle hoca. Şimdi nereye gideceksin? Benden ayrıldıktan sonra ya? Hiç biraz dolaşacağım Bak Alişan Ben senin antrenörünüm. Seni ötekilerden daha fazla sevdiğimi de bilirsin Bilmez olur muyum hoca sağ ol. Demek istediğim şu Alişan Dün gece yine o kıyıdaki bardaymışım Yine o kadınla değil mi? Evet onunla Bak oğlum o kadından sana hayır gelmez Kadınlarla fazla birlikte olmak keser adamı Hiç genç olmamış gibi konuşuyorsun hoca Uğur ye Karşıyakalı Huriye O benim daha ünlü olmamı istiyor İsteyen belki de tek kişi <gülüyor> İster tabi Çünkü günlük gazetelerin A sayfalarına adını ancak bu şekilde düşürür Hangi pavyonda çalışıyor bu kadın Kelebek pavyonda Kelebek pavyondan Huriye Diye başlayan yazılar Yüzde yüz nayyondan kara bir geceliğin içinde Huriye'nin fotoğrafı Onun isteği senin değil kendinin ünlü olması İnan bana oğlum Topu iyi oynuyorsun. Daha da iyi oynayacaksın. Bu da istediğin her şeyi sana sağlayacaktır. Ancak sen elinde ne varsa gereksiz yere harcıyorsun. Olanı acamak tutkun hiç bitmiyor. Ha, haklısın be usta. Ancak her şey zamanında yapılır. Öyle değil mi? Doğru ya. Unuttuğum bir şey var. Futbolculuğun da kadınlık gibi zamanı vardır. Zamanında toplamak gerekir. İyi bir futbolcu sağda ayaklarını hiç düşünmez. Sanki omuzlarıdır onu taşıyan. Bu ayaklardan o bir araba, bir kat belki de bir spor mağazası edinecektir. Sağa ayaklarına duyduğu an her şey gitmiş demektir. Onun için o gün geldiğinde hazırlıklı olmalısın. Elinde sermaye olmalı. Olmadı mı? Sürünürsün. Ayten ablam İzmir'deymiş ha. Üzme kendini Alüsh. Daha o da senin gibi çok genç. Bir helasütemmişe rastlayacaktır elbette. Ayten'in gülme gezme isteklerinin ille de kötülük demeye gelmeyeceğini... ...anlayacak bir erkeğe rastlayacaktır. Biz neler duyuyoruz canım, ne bileyim ben. Ben, kardeşim iyi kızdır. Yok ablacığım, başka ne olacaktı? Ee... Ayten ablam da isteyerek kötü yola... Ee? Aslında düştüğünü söylemek istemeyiz ablamın. Hı. Hem şimdi belki de bilmediğimiz iyi bir şeyler oluyordur onun için. İyi bir şeyler, değil mi enişte? Evet. E, sıkıntıya katlanamadı demek daha doğru olur İsteyerek düşmedi kötü yola Öyle diyelim öyle olsun Sen daha çok doysun Bunları konuşmak yersiz Yok enişte Ben artık çok genç sayılmam Anadolu'da türlü insanla düşüp kalktım Boş versen artık şu genç olma hikayesini Nereden açtın bu konuları Namık Daha yılların hasretlerini bile çıkaramadık Geç Aleşancığım eniştenin karşısına Kahveleri yapayım da hep birlikte içelim Nereye? Torbamın ağzı açılmış da. Hangi takıma transfer oldun? Bu yıl Anadolu'dan çok transfer varmış. E, sen Santroford'un değil mi? Artık değilim. Yerini mi değiştirdiler? Yok. Artık futbol oynayamayacağım enişte. Ne yani başka işler yapmayı mı düşünüyorsun? Sanırım toplu param vardı. Hiç olmazsa üç beş bini kalmıştır elinde. Çünkü hiç kimseye karşı sorumluluğun olmadı ki. Senin oldu mu sanki? Ay, ey bütün sorunlar benim üstümde. Bıktım. Öksüvertim. Adam kudurdu gene. Her lokmamızı sayıyor alışa. Senin mutfakta yemek yemen daha iyi. Geçen de ben de direttim. Niye bu adamı kızdırıyorsunuz? Hele sen Ayten. Senin akşam üstleri bakkala diyen mi var sana. Ha? Niye gidiyorsun? O da kocasından yana. Onu da sevme. Sevmiyorum. Ablamı da eniştemi de. İkisini de sevmiyorum. <gülüyor> ne oldu? Sulu gel birden, birden annemi görür gibi oldum. Sana paran olup olmadığını sordum. Yok. Hiç param yok enişte. Değil üç bin. Artık kahve içiyorsundur Alişancığım değil mi? Evet abla içiyorum. <gülüyor> Ee, yediğini içtiğini değil gezdiğin yerleri Anlat değil mi Namıkçım? Gazetelerde ne var ne yok Namık Bak Mehlika Alişan artık futbol oynamayacakmış Aa. <gülüyor> Öyle mi ee, Alişancım, sen de anladın Demek futbolculuğun geçer bir işi olmadığını Ömür boyu sür gitti bir iş değil ki Gerçi işittiğimize göre Bazıları adam akıllı zengin oluyorlarmış Ama sanıyorum Pek azı öyleleri. Ee, peki niye oynayamayacaksın? Oynamayacak değilim abla. Oynayamayacağım. Niçin? için? Sakatlandım abla. Ha? Ne? Hani? Hani, hani nerede? Ay ay nerede? Niçin? Nereden sakatlandın? Geldiğinden beri niçin söylemedin? Yıllardır bir mektup bile yazmadın. Biz burada ne bileyim? Namık, Namık, unuttu muyduk seni? Geçen böyle mi olmalıydı? Böyle mi olmalıydı? Boş ver abla, boş ver. Önemli değil, önemli değil. Dizim yeterince bükülmüyor Dizim? o kadar. Evet, kireçlenme olmuş da. Oh. Ee, ben yatayım artık. Malum sabah dokuzda dairede olmam için yedi buçukta Eminönü otobüsüne yetişmek gerek. Saat on biri bulmuş. Bizimki de hayat değil ya. Üç kuruş için şehri bir ucundan öbür ucuna tepiyoruz. Oh, ne bak, Öyle üzüldüm ki sakatlanmasına. Ne yapmak? Biraz daha oturabilirdik Ne sen bileyim otur. yarım sen. Otur Mehlika sen otur Biliyorsun otobüsü kaçırdım mı dolmuşa binmek zorunda kalıyorum Yoksa biz de biliriz <gülüyor> Mehrika gel yatağa aç Hem Alişan'a da battaniye çıkartman gerek Biliyorsun fazla yorganımız yok Geliyorum Birazdan dönerim Alişe. Tamam abla sen işine bak İşlem çıkarken torbama çarptı da Dağılan gömleklerimi topluyorum Bırak şimdi gömlek toplamayı ben hallederim Küçük odada yer yapacağım sana Hani eskiden yatardın ya Küçük oda Tıkış tıkış parçalardan oluşmuş bir boşluk Ne dedin anlayamadım şey, Küçük odanın güneşsiz yerlerindeki O ele gelir nem hala duruyor mu Eskisi kadar yok Havalandırıyoruz neden güldün abla? Bir keresinde sen avaz avaz bağırmıştın o geldi aklıma. Ne diye bağırmıştın? Burası ne biçim o da sabah olduğu anca açılıp kapanan kapıların gıcırtılarından anlaşılıyor diye. Yani. <gülüyor> evet evet şimdi hatırladım. Biraz geç hatırlıyorsun. Yo, yo yo yo aslında hiçbir şey unutmuş değilim. Sen sabahları anlaşılmaz bir şarkı mırıldanarak yattığım yere yaklaşırdın. Aa. Bu şarkılar senin yakınmaların da sayılabilirdi Şarkı söyleyen birinin işitene verdiği duygular genellikle ya neşe ya da hüzün olur Oysa sen bitmez engellerin dokuduğu bir acının öyküsünü dillendirirdin söylediklerinde yok yok abartıyorsun Hayır abartmıyorum Odaya girdiğinde anlaşılmaz mırıltılarına aykırı düşen bir anlam olurdu yüzünde Sonra ne yapardım peki? Beni sınamak mı istiyorsun? Peki. Sonra duraklar Aha. geniş bir yerdeymişcesine deyimcesine bakışlarınla odayı tarardın. Aha. Apartmanın aralığına açılan tek cama doğru yürürdün. Perdeyi çekince gün ışığı eritilmiş kirli bir yoğunlukla dolardı bodrum katın penceresine. <gülüyor> o rengi görünce yaz bile olsa titrerdim Odaya girdiğimde neler söylediğimi unutuyorsun ama Nasıl unuturum abla Her sabah o tatlı sesinde Alişancım menişten gitti çayın hazır hadi derdin <gülüyor> Altındaki boşlukta aralıksız biriken Atılamayan bohça parçaları Eski giyimler Deri kokularını yitirmiş eski ayakkabılar Ayten'in giymem diye direttiği Kısalmış etekler olan Somya'dan Güçlükle kalkardım Gerçekten Ayten ne kadar hızlı gelişip büyüdü. O daralmış etekleri giymesini Namık da hiç istemezdi. Bir akşam yemekten sonra kızgınlıkla söylediklerini hatırlıyor. Musun? Ayten'in kalçaları doluyor. Yürürken daracık eteklerinin altından baldırları taşıyor. Akşamüstü kahvelerin önünden geçmesi. Ne gözle baktıklarını bilir mi o? Ben bu mahallede sayılmak isterim. Kızmak da haklıydı da Sen bir türlü sevemedin enişteni Yok severdim Bazen Eniştem tatlıyı burada yiyversin Alişan Dediği zaman dünyalar benim olurdu İçinizde bir konuk sayardım o gece kendimi Neden bana hiç söylemedin Mutfakta yemek yemekten hoşlanmadığını Bilmem Ama Ayten ablama söylerdim İlerimizi burada mutfakta yiyoruz zaten abla <gülüyor> Ablam o da kırıntı doluyor diye kızıyor Ama odayı sen süpürüyorsun oh, ne kadar çok konuşuyorsun Hadi yemeğini ye Ne kadar büyük lokmalar atıyorsun ağzına boğulacaksın Ne yapayım çok acıktım Acıkırsın tabii akşama kadar sokaktasın Bak gazeteler birikti gene Hadi abla sen onu sulandır da aşağı inelim <gülüyor> Enişte ve bizim merdiven altında kese kağıdı yaptığımızı bir duysa Bizi iyi bir dayaktan geçirir. Abla eniştem neden kızar bize kese kağıdı yaptığımızı duyarsa? <gülüyor> Beyefendinin onuru kırılır. Biraz daha yemek ister misin? Hmm, i̇stemem doydum. Hadi öylesin gazeteleri al da yürü. Sizden gizli kese kağıdı yaptığımızda öğrenmiş oldunuz. <gülüyor> Şimdi Ayten ablam bu sırrımızı size söylediğimi duysa kim bilir nasıl kızardı. Neden bize söylemediniz Demi için? Enişten duysa gerçekten kızardı. Kese kağıtlarını merdiven altında yaptığınızı söyledin. Enişten nasıl oldu Ayten da? Ayten ablam eniştemin orada... ayak seslerini iyi tanırdı. Eniştemin indiğini ya da çıktığını duyunca hemen dip tarafa sinerdik. Kese kağıtlarını bakkala mı satardınız? Ne satmazdık. Değiş tokuş yapardık. Neyle? Kese kağıtlarını verir, karşılığında kavrulmuş fındıkla üzüm alırdık. Hı? Ayten ablam bakkalın bizi kandırdığını söyler dururdu diye... hep. O kadar uğraşıyoruz karşılığında aldığımıza bak. bakalım tartısına mutlaka hile var. Bu adam bizi aldatıyor Alişan. Bir de utanmadan. Ya size ne demeli? Kağıtların dibini gittikçe kalın unluyorsunuz. Sayıları değişmiyor ağırlıkları artıyor diyor. Hah. Utanmaz adam. Utanmaz adam mı? Evet. Sanki onu parasız alıyormuşuz gibi çok unluyormuşuz. Adama bak. Merdiven atları güzün daha az ışıklı. Hem... Bireleri geçer de görür diye acele edilir. Bir gün ne kadar kızmıştı. Bakkala ettiği küfürlerle hırsı geçmeyince kızdığı herkese küfürleri sıralamıştı. Ne? Ayten küfür mü ederdi? Yalnız benim yanımda. Bize de yani eniştenle bana da küfür eder miydi? Arada sırada ederdi. Oh, oh. O geceden sonra daha da sık etmeye başlamıştı. Sen söz etmeseydin ben bu konuyu açmamaya kararlıydım. O gece çakıyla eniştene neden saldırdığını bana hiç anlatmadın Alişan Zaten o olaydan sonra da evde fazla kalmadın ya Şimdi sorsan Kahvedeki adamların Ayten ablama nasıl baktıklarını duymuşsundur sanırım ha. Ablamı kirletip eskitiyorlar sanısını verirdi adamlar ha. bana Eniştem de onlar gibi yetişkin bir adam olduğundan Onu da düşman görüyordum Yoksa enişten Hayır hayır, hayır. yanlış anladın Eniştem kötü gözle bakmazdı Sadece dikkatli bakardı O gece odanıza daldığımda Eniştemi öldürürsem her şeyin yoluna gireceğinden Yüzde yüz emindim O sıralar galiba 14 yaşındaydım Enişten çok kızmıştı Ne yapacağımı şaşırmıştım Seni elinden kurtarmaya çalıştıkça Beni de savurup atıyordu Başa çıkamayacağımı anlayınca Ayten'i yardıma çağırmıştım Ve ben ilk kez onun ağladığını görmüştüm Gözlerindeki yaşlar aralıklarla Düzenli düşüyordu yanaklarından Üstünde kalın pazem bir gecelik vardı Oysa ben enişteme saldırdığımda Temmuz ortalarıydı. Ertesi günse tam sokağa çıkarken beni durdurmuş. Çıkışmıştı. Sen delisin. Boş versene. Onu öldürsen eline ne geçecek? Öyleyse neden enişteme hep küfür ederdik? <gülüyor> o zaman ikimiz de çocuktuk. Gülme. <gülüyor> neden gülmeyecekmiş? He? Kalleşlik gibi oluyor. Gülme. <gülüyor> Neye gülüyorum biliyor musun? Bizden utanıyorlar Kendilerine benzememizi istiyorlar Bir de onlara bak Ablam neredeyse ihtiyar kediler gibi çöreklenip kalacak evde Enişte ve hoşçut içinse Kollarımızı yanımıza yapıştırıp sesimizi çıkartmadan öğütlerini dinleyeceğiz <gülüyor> Ne öğütler ya Yaşadıkları şu beton kümese bak bir de Hıh <gülüyor> Çöp tenekeleriyle dolu Bu sokaktan iğreniyorum onlarsa her şeyi kabuleni veriyorlar Bir de bizden utanıyorlar kendi yeteneksizliklerinden utanmayı akıl edemediklerinden şimdi Anladın mı söylediklerimi Anladım sana soruyorum Alişan Ah neden çıkışmıştı sana şey e, Af edersin abla dalmışım ne, ne diyordun Aytennin sana neden çıkıştığını soruyordum şey. Enişteme çakıyla saldırdığım için çıkışmıştı. Ha, neyse. Zaten dört ay sonra da evden ayrıldı. Kaçtım yani. Öyle diyorsan öyle olsun. Evden kaçtıktan sonra yeni, yepyeni bir hayatın oldu. Öyle değil mi? Evet, haklısın. Ama biliyor musun abla? O sabah sokağın caddeyle kesiştiği yere kadar yürüdüm. Kaçmak, kalabalığın yoğunlaştığı dönemece adımımı atar atmaz aklıma geliverdi. Çünkü içimde karmaşık şeylerin çoğalmasına... Umutsuzluğun köklenmesine oturduğumuz evin, eniştemin, mahallenin, okulumun neden olduğunu fark etmiştim Haklı olabilirsin ama şunu da kabul etmelisin ki okulda çok ilgisiz bir öğrenciymişsin Enişten birkaç kez gidip durumunu sormuştu Aldığı cevap hep aynıydı Ders dinlemeyi hiç sevmiyor Ne olurdu biraz da sen çabalasaydın Ne bileyim Evet, evet Alişan Evet ders bilim, dinlemeyi sevmiyordum. hiç sevmiyordum Ağır gelişen şeylerin özlemlerine paçavralarla dolu odamda kurduğum düşlere ters düşen aynılığı sıkıyordu beni. Bir şeylerin hemen cecik olmasını, ne yapılacaksa hemen kotarılıp ortaya çıkarılmasını istiyordum. O zamanlar daha çocuktun. İsteklerinin ne olduğunu açık seçik bilemezdin. Aslında doğru bilmiyordum. Ancak çocuk haklı işte. Okulda ders boyunca arka sırada unutulmanın özgürlüğüne yavaş yavaş alışmıştım. Öğretmenin bana sorduysa genellikle bilinirdi. Ne için çalışmadın Alişan? Ne için çalışmıyorsun oğlum? Hı? Adam olmak istemiyor musun? Elbet oğlum. Bu memlekete çöpçü de lazım. Da. İstediğim bu demek. Otur çocuğum otur. Geçen gün enişteni çağırdım. Evde senden iş bekledikleri yokmuş. Yalnız top peşinde musun Haberin var. Çalıştım öğretmenim. Nasıl çalışmakmış bu? Söylediklerini kulaklarını duyuyor mu? Hı? Uzat ellerini be. Uzat. <gülüyor> Taceddin kalk sen anlat dersi Alişan'da çalışmak nasıl olurmuş öğrensin. Sınıfın en çalışkanlarından biri olan Taceddin kalkar Tek düze bir sesle kitaptan okurcasını Anlatmaya başlardı Siz daha yatmadınız mı? Gürültünüzden uyuyamıyorum Yarın sabah yedi buçukta emin Merak eminim... etme yetişirsin yedi buçukta emin otobüsüne biraz yavaş konuş. Ee, tamam, tamam, tamam, tamam, tamam. <gülüyor> Enişte maktla abla. Vakit hali ilerledi. Senin de uykun gelmiştir. İstersen. Yok canım, uykum gelmedi daha. Bunca yıl sonra çıkıp geleceksin. Seni bırakıp yatacın. <gülüyor> yok Dünyada olmaz. Ama senin uykun geldiyse ben <gülüyor> gelmedim. Gelmedi. Neden durmadan terini siliyorsun? Terlemedin ki. Bilmem. Farkında değilim. <gülüyor> <gülüyor> Neden güldün Eskilerde kalmış bildik Seveceğim bir çareyi işitir gibi oldum Arsada çok koşma oğlum Terlersin Her sokağa çıkışımda ardımdan böyle seslenirdi Seslenirdi ya Çünkü annem öldüğünde sen Altı yaşında falandın galiba Evet evet Babamıysa eniştemin anlattığı kadarıyla tanıyorum Eniştene bakma sen o babamın emekli ikramiyesini Hiç anlamadığı bakkallık işine yatırıp Tek mindere muhtaç oluşunu hiç hazmedemedi Yalnız sen savunurdun babamı Savunurdum tabi savunurdum Biraz akşamcılığı vardı babamın Ama memurluğun ötesinde elbet bir şey bilmezdi İstanbul'u bile tam öğrenip tanıyamamıştır Suçsa bir budur suçu Ayten ablam senin gibi düşünmezdi Bizi dünyaya getirmekten öte ne yapmış annemle babam? Onlara bakarsam bir lokma bir hırka Namusumuzla yaşıyoruz deyip geçiveriyorlardı derdi hep Peki sen ne düşünürdün babam hakkında? Babamın kişiliğini bu anlatılanlardan bütünlemeye çalışırdım Böylece hiçbir yanı öteki yanını tutmayan bir baba çıkardı karşıma Babamın geçmişteki varlığı herkesin ona karşı takındığı duruma göre değişiyordu Ayten ablam ilk haksızlığa uğrama duygusunu annem ve babamla başlatıyordu Eniştemse kesin ve acımasızdı Yapabilirdi edebilirdi diye diretiyordu Bu olayda da sürekli kendini örnekliyordu enişte Öf, Dediğim gibi sen eniştene bakma Gözlerin neredeyse kapanacak Hadi küçük odaya <gülüyor> Elbette ablacığım Beni küçük odaya yeniden sığdıralım bakalım Işığı yakar mısın Alişan? Peki ablacığım <gülüyor> İlk anda düğmenin hangi yönde olduğunu Çıkaramadım ama elim unutmamış Yerini buldum Nasıl odan değişmiş mi Somya'yı duvara dayamışsınız Hı -hı. Çocukluğumda burası daha büyüktü sanki <gülüyor> Şimdi ise ancak dönülebilecek bir yer gibi görünüyor Gözüme Sonra, ee, sonra... Somya'yı Dur da ben indireyim Aa, dur, dur, dur. Sen yorulma Nişancım Sen gittikten sonra bu odada Ayten kalmıştı Ayten ablam mı koydurdu bu perdeyi? Aa, nasıl bildin? Evet o koydurdu. Ablacığım sarı bir şey buluşturalım güneş gibi durur dediydi. <gülüyor> hani akşam kız sanata gidecekti ablam? Gideydi iyiydi diye. Ya. Yalnız öylesine masraflı çıkıyordu ki. Namık enişten dayanamadı. Zaten aldığı ne biliyorsun. Yıllarca hepimizin yükünü çekti. Aslında Ayten bunalıyordu. Durmadan sıkılıyorum abla diyordu. Görsen öyle güzelleşmişti ki. Tıpkı benim genç kızlı Sen hala güzelsin ablacığım. <gülüyor> Sen ablanı seversin Alişan. Ben de artık güzellik mi kaldı? Ayten bambaşkaydı. Bir onun gözleri kahverengidir aile bilirsin. Ne tuhaf değil mi? Hı, evet. Ben yastığını getireyim. Kusura bakma Alişancık altın çok yufka oldu. Ayten giderken senin yastığını da ona çeyiz diye verdik. Bakayım bir şeyler bulabilir miyim altına e, Zararı yok abla ee... zararı yok Hadi hadi Bak, bir yastık getireyim. Dur. Ee... Eğer, eğer dizim böyle olmasaydı Ne oldu ne oldu hadi, sen ne dedin e, Yok bir şey ablacığım i̇şte. Yastığını da koyduk mu yatağın hazır Ellerine sağlık ablacığım Seni çok yordum Aa, Ne yorgunluğuymuş bir şey mi yaptım sanki Topu topu iki yumurta kırdım Hem ne olur kusura bakma her şey öylesine pahalı ki Ben de dikiş dikiyorum da anca yetişiyoruz eve Oysa görüyorsun Yıllardır iki kişiyiz Gene de ne bileyim pahalıdır Alişan abla, Pahalıdır abla pahalıdır. İstanbul hep pahalıdır Bizim oralar pek değil Üstelik insanları da başkadır Bana hiç yabancılık duyurmadılar Uyursun artık Alişan değil mi? Yorgunsundur Ta nerelerden gelmişsin baksana ben de sen gelmeden Namık'a bu yaz bir yerlere gitsek diyordum. Ya çok güzel abla. Nerelere gitmeyi düşünüyorsunuz? <gülüyor> ne, bileyim, ne bileyim işte. Bursa, Gemlik, Yalova filan gibi. Baharı yaz artık penceredeki saksılardan görmekten bıktım. Sevincimiz aramızda bir yemek oldu çıktı. Biliyor musun? Namık aybaşında pirzola getirir. Dört kalemeti kızartırken bir sevinç alır beni. Dedim ya artık iyi şeyler yiyince sevinen insanlarız. Enişteni de kınama. Başka erkeklerden farkı yok ki onun. İster istemez birlikte oturacağız. Neyse buna da şükür değil mi? Hı hmm, öyle abla. Beni dinlemiyor musun? Nereye bakıyorsun öyle? Ah, ah bu parçalardan Mahmut Paşa'ya çocuk pantolonu yapıyorum. Bu aa, bak bak gömleğinin kolu özürlenmiş. Çıkar da onarayım Alişancığım. İstemez abla. Gözlerini bir de benim için yorma. Varsın böyle olmaz, kalsın. Olmaz olmaz. Her şeyini ben ben her şeyini yıkar paklarım. Bavulunu torbanı kapının arkasına koydum Yarın boşaltırız hepsini Gözden geçiririz Sonra onarırız Hiç olmazsa bir süre temiz bak olursun Bak Alişan Ersen eğer sen İstanbul'a yakın, aa, aa, yeter, yeter, İstanbul yeter, yakın. Yeter, yeter Ağlama artık abla <gülüyor> Eniştemin söylediklerini tahmin ediyorum yok, değil Cebinden olsun. para çaldığım Çakıyla saldırdığım günlerden beri Beni sevmediğini ya, de biliyorum ya Öyle deme Ben ne yapabilirdim Ayten ablam ne yapsındı Para yok mu para <gülüyor> İşte bütün mesele onda Bir de dayanışma duyacak kadar Sevseydik birbirimizi Eniştem bizleri sevmedi Evet hep artık ona kızmıyorum Kocanı ben... savunmasan da olur Geldiğimden beri ağlıyorsun Artık üzme kendini Her geceki gibi geçecek gecenizi berbat ettim Seni Ayten'i de sevmeye çalış enişten O çakı çekmek Hırsızlık etmek olaylarından sonra Uslu dursaydın Evdeki durum daha iyiye giderdi Mutfaktaki annemden kalma bakırları satınca Üstelik ertesi gün adam gelip Büyük tası geri vermişti Aksiriye bak ki enişten de evdeydi Bunu sizin çocuk bakır diye yutturdu demişti adam Utancımdan ne yapacağım şey sürmüştüm İyi davranışları yoktu Alişan Ama artık çocukluğuna veriyorum Ama, ama kaçmamalıydın. Kaçmam bütünüyle benim hatam değildi Peki kimin hatasıydı? Beni biraz da buralar kovdu Bu kovalama okulda da sürdü Beni kimsenin sevmediğini büyüdükçe anlıyorum Ayten'in durumu da pek farklı değildi dedim yo, ya. Yok Alişan öyle deme. Ne bileyim. Seni arayıp da bulamadığım gün saatlerce kapının çalınmasını bekledim. Sonra günlerce zil çalmandaki sabırsızlığını bildiğimden çabuk kesilen zil sesleri içime acı çökertirdi. Dönüp eniştenin elini öpseydin, özür dileseydin seni bağışlardı. O kadar fena insan değildir. Eniştemin elini ben... öpmezdim abla. Zaten öpseydim de bağışlamazdı. Bizleri hiç benimsemedi. Of. Senle evlenirken bizleri kabullenmesinin ona verdiği büyüklüğü durmadan kullandı. Gerçi haklısın. Eline geçen parayla kıt kanaat yaşamak zorunda olan bir memur. Gene de her şey başka türlü olabilirdi diyorum. Nasıl? Nasıl başka türlü olabilirdi? Bizleri toparlayabilirdiniz ama toparlamadınız. Bu nasıl yapardınız bilmiyorum. Ben o yıllar hep vurulacak tokatlardan kaçabileceğim anı hesaplardım. Oysa ufakken bizlere eniştenizi babanız belleyin demiştim. Hı -hı. Neyse... Zaten babam da olsa durum değişmezdi. Yoksulluk mu insanları acımasız yapıyor abla? Ne dersin? Nasıl böyle söylersin? Ben Aytenle senin için saçımı süpürge ettim, sabahları edip uyumadım. Sizlere neleri yakıştırıp neleri özendim, İkiniz de okumadınız. Herkes varlıkla mı okuyor, adam oluyor? Hep büyükler mi suçlu? Hala dediniyorum bir şeyler yapmak için. Siz ne yaptınız? Zoru görünce kaçtınız? Ah! Bağırma abla kuş ürkecek kaçamaz ki baksana ökseğe yakalanmış Şimdi salalım Kendimizle övünmeliyiz Dedikleri kadar kötü değiliz Onların iyi diyerek özendirmeye çalıştıkları şeyler bana hep Sıkıntı veriyor İsteseydiniz Ablan elin adamına kaçtı gözcümdüm Nikahla alır diye düşündüm Nikahla alsa ne olurdu be ablacığım Sonunda sen de eniştem gibi olurdu Ne? Yanılıyorsun Aynı yollardan geçip yeni şeyler kurulabilir sanma Boş versene sen Bizi toparlamadınız demem bu işte Dayanak olamadık birbirimize Bize bunu hiç öğretmediniz of. Demin enişten dedi ki Bu sakatlık Senin iş bulmana engel olurmuş Yani futbol işinde kalamazmışsın Ben de kendisine aynını söylemiştim İstanbul'da ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmem Yarın her şeyini yıkar paklarım Hiç olmazsa bir süre temiz kullanırsın Eğer İstanbul'un içinde bir iş bulursan e, Ne bileyim arada uğrarsın Üstüne başına bakarım 50 liradan başka param yok abla Bir iki gün bizde dinlenirsin Yıkanırsın temizlenirsin Enişten dedi ki Bak enişten burada kalamaz diyor Onca olan bitenden sonra alışan hiç akıllanmamış Zor günler için biraz para ayırabilirdi diyor işte böyle Elbette bir süre daha kalabilirsin Sonra burası benim de evim Biraz dinleneyim şimdi gideceğim ablacığım Ne Sekiz yılda ben çok değiştim Buradaysa insanlara pek bir şey olmamış Ev bile aynı Yalnız mahalle Birbirimize katlanabiliriz sanmıştım Ne de olsa ben değiştim ya, Fazla değişmiş sayılmazsın Gene eski hırçın inatçı Alişan ya ya, ya. değiştim Evet Kazandıklarımı harcadım, tutmadım ama paradan başka değerlerin olduğunu öğrendim. Deminden beri anlatmak istediğim bu muydu? Evet buydu. Kendimi yeniden sevdirebilirdim sizlere. Kapınızı çaldığımda sizleri bulacağımı bile ummuyordum. Bulmayı da öyle çok istiyordum ki. Geçmişteki ayıplarımı tek başıma üstlenip gelmiştim. Kapıda beklerken bir an aklıma ilkokul üçe geçtiğim yıl ellerimi yüzümü silmekten vazgeçmen geldi abla. Bu seni kırmış mıydı? Evet Çok kırılmıştım Öylesine kırılıp yalnızlık duymuştum ki Okuldan hep çamurlara Tozlara belenmiş dönüyordum eve Beni öyle göresin de Dayanamayıp eline sabunlu bez alarak Çenemden tutasını istiyordum Sevginin Ne derin gücü varmış meğer Gitmem iyi olacak Tasarladıklarım bir benim değişmemle yapılacak işler değilim. Şimdi gitme olmaz Saat on ikiyi geçti Her şeyini paklayıp onarmadan vallahi olmaz Kaç gün kalabilir diyor O kadar hain değil Yani o da herkes gibi Ne bileyim canım Ben söylemesem de bunu sana kendisi söyleyebilirdi Yatak odasına çekti beni Mehlika kardeşindir Ona durumu kırmadan sen aç dedi Yok abla Fazla yerleşmeyeyim Üstüme başıma gelince <gülüyor> Ben epiydir ikinci mevkilerde gidip geliyorum Fazla temiz pak olup Oralarda yadırganmak istemem Belki bilmezsin. Otobüslerin bile ikinci mevkii vardır. Gene de onların en fiyakalı müşterisi benim. Daha fazla süslenmem gereksiz. <gülüyor> Nereye gideceksin? Mersin'e dönerim yine. Benim asıl yakınlarım oradakiler. Buraya geldikten sonra anladım bunu. Sığınacağım bir yer var. Bundan böyle futbol oynamayacağına göre. Ne iş yapacaksın? Elbette elbette bir iş bulurum. İçim içimi yiyerek değil olduğum yerde öfkelenerek değil yeniden bir şeyler öğrenerek çalışmalıyım. Aç kalsam bile böylece insan olduğumu unutmam. Ayten'i de bulurum. Artık yaşıt sayılırız. O da benim gibi çekmiş hırpalanmış. Ayten'i bulmakla yanına almakla neyi çözümleyeceksin? Ona çektiklerinin bir kısmını unutturabilirim. Ayten ne çektiyse kendi kafasından çekti. Acaba? ya eniştem haklı. Benim için elinden geleni yaptı Başkan ne yapsın da adamcağız Belki inanmayacaksın ama Beni böyle kusurlarımla sevenler de oldu Alişan yüreğin küf bağlamamış ya Sen ona bak dediler Başkalarını görmeyi Onların da insan olduklarını öğrettiler bana Beni böylece kusurlarımla sevenlere Ne yalan söyledim Ne de bir şeylerini çaldım Yani eniştenin seni sevmediğini mi Söylemek istiyorsun Sevdi mi Gitme Alişan ne olursa ne bulursak birlikte. Yok. Gitme. Yok abla. Bu gece gideceğim. Sabahın işlemde karşılaşmak istemiyorum. Onu suçlamıyorum. Sen de söyledin. O tek örnek değil ki. Herkes aşağı yukarı aynı. Kızma. Senin için demiyorum. Kızmıyorum. Böyle donup kalmaktan Ayten ablamın sıkılması daha iyiymiş. Her gün her gün bu düzene yeniden hazırlanmak sanırım alıp başımı gitmemden daha zordur. Ne yapacağımı bilmiyorum ya... Yalnız kesinlikle böyle yaşamak istemediğimi biliyorum... Şu birkaç saat içinde bunu... Daha da iyi anladım... Beni, beni biraz seviyorsan gitme Alişan... Seni seviyorum abla... Sen bizim anamızdın... Bundan sonra da öyle kalacaksın... Toparla, üzme kendini... Bu kez sana mektup yazacağım... Darda kalırsanız yerimi bilin diye... Namık enişteyi de katıyorum bu çağrıya. Sevdiğimden değil... Senin kocandır. Belki bir şeyler öğrenebilir Dağımak diye. Damak için ne diyeceğimi bilmiyorum Alişan. Şimdi gece yarısı gitmeni istemiyorum. Ayıp olur. Kime karşı? Gece yarısı gitmene nasıl göz yumabilirim? Bu ayıbı da yaparsam kendimi nasıl bağışlayabilirim? Düşün seni güçlendirmeye yarayan şeyler beni hep küçülttü. Karşı koy. Kafa tut. Gitmem de çekiş. Biraz daha kolaylaştır işimi. Utancım azalsın. Oysa sen hemen ayaklanıp buradan çekin. Peki abla. Yarın akşama kadar kalırım Üstümü başımı onar Hatta eski günlerdeki gibi Hamam yak Yıkanıp çıktığımda takınyaları giymeyi unutarak Yerlere ıslak ayaklarımla basayım Görev duygun yatışsın Kalıyorum Çok sevindim No daldın yine Ne düşünüyorsun Siz Yani Ayten sen gittikten sonra hep araştırdım Alişan Neyi Neyi araştırdın abla Siz buradayken de Gittikten sonra da Hep bir şeylerin eksikliğini duydum İyi kötü her şey vardı yaşamımda Neyin eksik olduğunu düşündüm sürekli Peki Buldun mu neyin eksik olduğunu Evet, evet buldum Az önce Nedir Sevgi Alişan Sevgi eksikti yaşamımda bu gece gene de en doğru seçimi yapan sensin. Haklısın. Bu gece gitmen daha uygun. Ben de bunu açıkça söyleyecek yürekliliği göstereyim bari. Madem Namık söylerken dinledim... Namık kardeşin gitsin... ...burada kalamaz diyebiliyor... ...ne bileyim... ...belki de asıl baştan karşı konacak şey buydu. Biliyor musun abla? Bir gün okul önlümün cebinde... ...jilet unutmuştum da... ...yıkarken elim bir uçtan ebür uca kesilmişti... <gülüyor> İzi hala duruyor mu? Evet duruyor Kendini bize emek vermemiş sayamazsın Mehlik abla Bizler kardeşiz Suçları tek başına üstlenme Deminki gibi şeyler söyleme Ayten'i de seni de düşünmediğim yıllar oldu Kırgındım sizlere Hep suçlanmaktan bezmiştim Artık eskisi gibi düşünmüyorum Anlattım ya kırgın ayrılmayacağız Elbette bir iş bulacağım Birkaç kuruş param var Alişan Onu sana ver için İstemem abla kalsın Mersin'e döneceğim He? Orada tanışlarım var oh. Kötü günlerde de iyi günlerde de yan yana olduğum insanlar Sen yalnız ağlama Yağmur yağacak Yok Yo, vaktidir Saat üçü geçti sanırım Bunlar sabah horozları Hem sen vakitsiz horoz ötünce Yağmur yağar dendiğini nereden biliyorsun? Annem söylerdi ya Aa, Nasıl da unutmamışsın Ağlama abla Ağlama Ben gelmesem yine eskisi gibi yaşayıp gidecektiniz Sonra buradan taşınmış da olabilirdiniz Öyle olsaydı Hiç göremeyecektik birbirimizi Bir de böylesini düşünsene O zaman Eskisi gibi yaşayıp duracaktın Hadi Hadi toparla kendini. İşte değil Bu geceden sonra kolay olmayacak Hadi, hadi ağlama artık Oraya bak bak Oraya senin resmini asmış dahi Nereden bulmuşsa gazeteden kesmişti herhalde. Üşemeyip çerçeveletmişti de onu. Dönersin diye hep seni beklediydi. Hep futbolcuların umulmadık paralar kazandıklarını söylüyordu. Sonra evden kaçmasına yakın indirmişti duvardan. İşte hepsi bu kadar. Dur. Ben senin eşyalarını getireyim. Yok ee, yok yo, boş ver çıkarken Aa, alırım. Yok yok olmaz olmaz. Tamam. Getirdim işte. Aa, sen neden giyiniyorsun Mehlika abla Beni geçirmen gereksiz Hem artık sabah oluyor yatıp uyumalısın Seninle geliyorum ee, Ablacığım Mehlika ablacığım Sen bir sürü zorluğun Alışmadığın şeylerin beklediği bir yaşamın insanı değilsin Sen nasıl yaptın Alişan Alıp başına gittiğinde daha On beşini sürüyordun Üstelik kış geliyordu. Kara kışlarda ısınacak yer, doyacak yemek bulabileceğini nereden biliyordun? O zamanlar bunları düşünemeyecek kadar çocuktum. Sen de söyledin ya. O zamanlar çocuktun diyelim. Şimdi gene yolluyoruz seni. Git diyoruz. Günümüzü gün edelim derken insanlıktan çıktık. Korkaklıktan sevmediğimiz, bir türlü sevemediğimiz insanlara gülümsüyoruz. Beni yatak odasına çağırıp... Kardeşim bizde kalamaz diyen adamın bağışlanacak yanı var mı? Öyle deme o ne de olsa senin kocan seni sever Namun beni sevdiğini söyleyemezsin Artık ben bile kendime söyleyemem bunu Törpülene törpülene yuvarlak oldum bu evde Nereye itilse oraya yuvarlanan bir top oldum Neyi kaybederim? Ben de çalışıyorum Yakınlarım bir işe yaradığımı hiçbir zaman duyurmadılar bana Bunu sen geldiğinden beri fark ediyorum bir işe yaradığını sana kimsenin duyurmasına gerek yok ki abla Bilmiyordum Alişan Gerçekten bilmiyordum İyice düşündün mü abla? Evet Her gece bir masanın başında Bir fincan kahvenin arkasına çekilip ihtiyarlamak istemiyorum artık Üstelik uzaklarda Kardeşlerimden biri sakatlanıp Arkadaşına sığınıyor Çünkü ona suçlarını Tek başına yüklenecek gibi haklı göstermişiz kendimizi Arasız ürkmüşüz ya Ayten ne durumdadır Bize gelmeye yüzü yoktur Gelemez biliyorum Sana biri çıkmış anlatmış neyin ne olduğunu Bize de Bu evi bırakıyorum Namık eniştem ne der Uygun bir şey bulur merak etme Belki buraları ararsın abla Ararsam dönerim be Alişancığım Nasıl olsa buralar hep bıraktığımız gibi duruyor Sen de gördün ya hiç değişmiyor Dönerim de Belki döndüğüm hiç fark edilmez bile O zaman gitmemin de Peki abla bu... Öyleyse sabah altı otobüsüne bilet bulalım Nasıl istersen Sabah oluyor Altı otobüsüne yetişeceksek Elimizi çabuk tutmalıyız Bizde bavul olmadığından Bir bohça dürdüm Gazetelere sardım İnşallah ayıp olmaz <gülüyor> Bizim gibi insanların yanına gidiyoruz abla <gülüyor> Merak etme ayıplamazlar O da yorgun. Gitmemiz onun için de iyi olacak. Bundan sonra yalnız kendi için yaşayacak. Güven içinde emekliliğini bekleyecek. Kış gelmeden o da bizde yeni düzenimizi kurarız. Mevsimidir Alişan. İkimiz de çalışırsak kış gelmeden.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 Ayten Gülşen Tuncer küçük Alişan Oya Yüce, öğretmen Uğur Atakan. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyenler.